Merhaba, 2013 Moynihan Uluslararası Sivil Toplum Ödülü almak üzere gittiğim Siraküz Üniversitesi'nden iki haftalık bir aradan sonra döndüm ve tekrar sizlerle birlikteyim. Üniversitede geçirdiğim iki hafta içinde verdiğim konferanslardan birisi de Türkiye'de sivil toplumun durumu ile ilgiliydi. Ne yazık ki hala ülkemizde sivil topluma dair yasalarda alınması gereken önemli bir yol var. Bunun yanında vatandaşların ve sivil toplumun çalışmalarına da daha büyük destek olması gerekiyor. Gezegenin geleceği programında çevre ve doğa korumaya dair bütün sivil toplumun haberlerini sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Greenpeace'in Kuzey Kutbu'nun korunması için topladığı 2.7 milyon imza bir kapsül içinde Kuzey Kutbu'nun derinliklerine yerleştirildi. İki haftadır keşif seferinde olan dört kaşif Greenpeace gönüllüsü kapsülü Kuzey Kutbu'nda 4 Kilometre derinlikte deniz tabanına yerleştirerek üzerine diktiği bayrakla Kuzey Kutbu'nun koruma alanı ilan edilmesini talep etti. Bayrak Malezyalı bir çocuk tarafından tasarlandı. Kuzey Kutbu'nun derinliklerine yerleştirilen imzalar arasında dünya çapında ünlü müzisyen, oyuncu ve sanatçıların da isimleri var. Türkiye'den kampanyaya destek veren Murat Boz'un da ismi kapsülün içindeydi. Keşif gezisine katılan aktivistlerden Josefina Skerk, dünyanın tepe noktasına gelip bu bayrağı dikerek bu özel ve el değmemiş bölgenin herhangi bir ulusa ait olmadığını Dünyada yaşayan herkesin ortak mirası olduğunu vurgulamak istiyoruz. İsmi deniz tabanına yerleştirilen milyonlarca insanla birlikte bu bölgenin bir koruma alanı ilan edilmesini, petrol şirketlerinin Kuzey Kutbu'ndan uzak durmasını talep ediyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doğa aktivistinin yaşadıklarını greyst.org'da Suzy Kagel yazdı, Yeşil Gazete ekibinden Ali Serdar Gültekin ise dilimize çevirdi. Doğa aktivisti Daniel McGown Oregon Kereste şirketine karşı kundaklama iddiasıyla 7 yıl hapise attıktan sonra düşüncelerinin onu nasıl terörist olarak damgaladığı hakkında yazmaktan tekrar hapse atıldı. Fikirlerini yayınlamaması ve basına konuşmaması konusunda uyarıldıktan sonra ise serbest bırakıldı. McGovern, Earth Liberation Front tarafından gerçekleştiği iddia edilen kundaklama nedeniyle hapis cezası almasını konu alan 2012 yılı Oscar ödülü sahip If A Tree Falls belgeselinin ana karakteriydi. Aralık ayında New York'ta mahkumların rehabilitasyon için tutulduğu bir tesise gönderildikten sonra tahliye edildi kendisi. McGowan 7 yıllık hapis hayatının 2 yılını diş, dünya ve telefon ve mektup yoluyla tamamen kısıtlanmasıyla geçirdi. Tecritteydi yani kendisi. Bunun nedeni ise federal cezaevleri bürosunu kabul etmese de doğa ve hayvan hakları konularında yazdıkları ve internette paylaştıklarıyla anarşist ve radikal ekoterörist gruplara destek verdiğine inanılmasıydı. Anlaşılan modern cadı avcıları çevreciler için iş başında. Gerçekte her gün tabiat anaya karşı büyük suçlar işleniyor. Gelecekte buna karşı sesini çıkarmayanlar sorumlu tutulacaklar diye düşünebiliriz. Avustralyalı ve İngiliz araştırmacıların açıkladıkları rapor yaz aylarının gelmesiyle birlikte Antarktika'daki buzulların erime seyrinin son bin yılın en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koydu. Avustralya Ulusal Üniversitesi ve İngiltere Antarktika Araştırmaları Kurumu bir buz çekirdeğinin analizinden elde edilen verilere göre erime yoğunluğunun son 50 yılda 10 kat arttığını açıkladı. Verilere göre son 600 yılda oranla bölgede sıcaklık 2.9 derece artış gösterdi. Araştırmaya başkanlık eden uzman Nerel Abram kesin kanıtlara göre İklim ve çevre koşulları Antarktika'nın bu bölgesinde değişikliğe uğramış durumda sözleriyle durumun ciddiyetini vurguluyor. Tüm bu veriler söz konusu erimenin iklim açısından endişe verici olduğu bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor. İngiltere Antarktika Araştırmaları Kurumu'ndan Robert Mulvaney ise son 50 yıldır devam eden erime nedeniyle Antarktika buzullarının büyük olasılıkla çökmeye başlayacağını belirtiyor. İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria bölgesindeki parlamenterler, Çevreye olumsuz etkileri olduğu gerekçesiyle gaz çıkarmak amacıyla hidrolik kırma faaliyetlerini oy birliğiyle yasaklama kararı aldı. Kantabriya'daki kaya gazı çıkarma faaliyetlerinin yasaklanmasını teklifi iktidardaki halk partisinden gelmişti. Teklif yerel parlamentodaki tüm partilerin de desteğini aldı. Oylamadan önce Reuters'e konuşan bir halk partisi yetkilisi Kantabriya'nın hidrolik kırmaya karşı büyük bir toplumsal hareketi bulunuyor. Kanun 3 parlamento grubunun oy birliğiyle geçecek bölge çok küçük ve nüfus yoğunluğu ise çok yüksek dedi. Enerji ihtiyacının 76'sını ithalatla karşılayan krizdeki İspanya'da ciddi oranda kaya gazı olduğuna dair önemli tahminler ve çevrecilerinde giderek artan kaygıları var. Zira nispeten düşük maliyetli kaya gazı Amerika Birleşik Devletleri'nde doğal gaz ve kömür fiyatlarını düşürerek enerji piyasasında dönüşüme yol açmıştı. Ancak hidrolik kırma işlemi sırasında Yer altındaki kayaların içinde yüksek basınçlı su ve kimyasal maddeler enjekte ediliyor olması gibi etkilerden dolayı kaya gazı çıkarımı Avrupa'da, Fransa ve Bulgaristan tarafından yasaklandı. İspanya'da ise hükümet şimdilik yerel tepkilere destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise New York eyaletinin ziyaretim sırasında da gözlemlediğim gibi halk büyük oranda kaya gazı çıkarılması için hidrolik kırmaya büyük tepki gösteriyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Isankel.